İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz.'' dediler. Nuh dedi ki, ''Ey kavmim, söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem.''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 Tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkâr etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok.